Sesi boğucu hava ile cebelleşiyor, sıcağı çırpa döve, anlamsızlığını bir biçime sokuyordu adeta. Ahırdan garaj yapıldığını duymuşsunuzdur ama, diyordu Tom Gatsby'e, garajı ahıra çeviren ilk benim. Şehre inmek isteğiniz yok mu, diye diretmesine sordu Daisy. Gatsby'nin gözleri ona doğru dalgalandı. ''Aa!'' diye haykırdı. ''Nasıl serin, serinsin sen.'' Göz göze geldiler. Uzun uzun süzdüler birbirlerini. Yeryüzünde bir başlarına idiler sanki. Daisy zor bela gözlerini masaya indirdi. Sen her zaman böyle serin serinsin zaten diye üsteledi. Gatsby'e seni seviyorum demekti bu. Tom Bakan'ın da farkına vardı işin. Afalladı. Açık kaldı ağzı. Gatsby'e baktı bir. Sonra Daisy'ye döndü. Yıllar önce tanıyıp da kim olduğunu yeni söktüğü birisiymiş gibi baktı yüzüne. O ilandaki adama benziyorsun sen diye safça sürdürdü sözü. Biliyorsun değil mi? Bir ilan var hani. İyi ya diye acele aralarına girdi Tom. Madem istiyorsun bana göre hava hoş. Hadi kalkın gidelim hep beraber. Ayağa kalktı. Gözleri Gatsby ile karısının arasında hala çıkıp duruyordu. Yerinden kımıldayan olmadı. Hadi yahu, siniri oynamıştı azıcık. Ne duruyorsunuz yani? Şehre gideceksek gidelim hadi. Renk vermeyeyim diye kendini zorlarken titremeye başlayan eliyle dibinde iki parmak bira kalmış bardağını dudaklarına götürdü. Daisy'nin sesi kaldırdı bizi ayağa. Alev alev yanan çakıl yolun oraya çıkardı. ''Şimdi mi gideceğiz yani?'' diye ayak diredi. ''Acelemiz ne?'' ''Birer sigara içelim önce.'' Yemekte herkes içeceği kadar içti. Allah aşkına sık boğaz etme diye yakardı Tom'a. ''Bu sıcakta hal kalmıyor zaten insanda.'' Tom hiç karşılık vermedi. ''Peki, gidelim bari.'' dedi. ''Hadi Jordan, gel.'' Hazırlanmak üzere yukarı çıktılar. Biz de üç erkek kızmış çakılları eşelemeye başladık. Göğün batısında ayın gümüş yatağı şimdiden görünmüştü. Gatsby bir şey söyleyecek oldu, caydı. Sonra Tom'un yerinde çark edip kendini yüzlemesi üzerine ''Ahırlarınız burada mı?'' diye zoruna sordu. ''Aşağısında yolun, 400 metre kadar ileride.'' ''Evet.'' Bir durdu. Anlamıyorum nereden icap etti şehre gitmek diye patladı Tom. Yabancı öyle. Kadın değil mi? Olmadık şeyleri tuttururlar böyle. İçecek bir şey alacak mıyız yanımıza diye Daisy üst kat pencerelerinden birinden seslendi. Viski götüreceğim diye karşılık verdi Tom. İçeri girdi. Gatsby kaskın kaskın döndü bana. Açılamıyorum ki mirim. Adamın kendi evi burası. Neyze'nin sesi de çok densiz diye fikir yürüttüm. Ses değil adeta duraksadım. Sonra ses değil evet para şıkırtısı dedi birden. Doğruydu dedi. O söyleyince dank etti kafama. Sesinde yükselip alçalan o bozulmuş büyü, o çıngıltı, o zilli ezgi aslında para şıkırtısıydı. Beyaz bir sarayın kulesinde oturmuş padişahın kızı o altın sultan. Tom bir çeyrek şişeyi bir havluya sararak çıktı evden. Ardından başlarında madensi kumaştan hotoz biçimi şapkalar, kollarında ince pelerinler, Daisy ile Jordan göründü. Hep birlikte benim arabaya binelim isterseniz diye önerdi Gatsby. Koltukların kızmış yeşil meşinini yokladı. ''Gölgeye bıraksaydım keşke.'' ''Vites eski usul vites değil mi?'' diye sordu Tom. ''Evet.'' ''İyi, siz benim kupa arabayı alın, ben de şehri kadar sizinkini sürerim.'' Gatsby hiç haz etmedi bu tekliften. ''Benzini de tükendi galiba.'' diye ayak diredi. ''Bu kadar benzin yeter de artar bile.'' dedi Tom deli dolu. Ölçeye bir göz attı. ''Hem bitse de yol boyunca sürüyle aktar var.'' Bugünlerde ne ararsam bulunur aktarlarda. Bu yersiz sözü bir durgu kovaladı. Deyzi kaşları çatık Tom'a baktı ve Gatsby'nin yüzünden alışılmadık, yaban, yine de söze dökülmüş de bir yerlerden kulağıma çalınmış gibi gelen tarifsiz bir demece gelip geçti. ''Hadi Daisy gel'' dedi Tom. Eliyle karısını Gatsby'nin arabasına doğru arkaladı. ''Binelim şu sirk arabasına.'' Arabanın kapısını açtı ama Daisy kolunun çemberinden kurtuldu. ''Sen Nick'le Jordan'ı al. Biz arkadan kupa ile geliriz.'' Gatsby'nin yanına gitti. Eliyle ceketine dokundu. Jordan, Tom, Ben Gatsby'nin arabasının önüne oturduk. Tom yabansadığı vitesleri kurcaladı. Derken ezici sıcağın içine kurşun gibi daldık. Daisy ile Gatsby'i görünmezlerde bırakıp. Gördün mü diye sordu Tom. Neyi? Sıkı sıkı baktı bana. Jordan'la benim öteden beri bildiğimizi sökmüştü. Siz beni enayi yerine koyuyorsunuz değil mi diye girişti. Belki öleyim ama bir ikinci hissim vardır benim. Sıkıştım mı o yol gösterir bana. Siz inanmayın yine ama ilim de durakladı derken. Topun ağzındaki olay onu uçurumun kenarından çekti aldı. Bu herif hakkında ufak bir araştırma yaptım diye sürdürdü sözü. Bilseydim daha derinine giderdim işin. Falcıya mı gittin yoksa diye Jordan şakayollu sordu. Ne dedin? Tom güldüğümüzü görünce yüzüme afalafal afal baktı. Ne falcısı? Gatsby için mi? Yok gitmedim. ''Ben geçmişi üstüne ufak bir araştırma yaptım.'' dedim size. ''Bu arada da Oxford'da okuduğunu öğrendin tabii.'' dedi Jordan yardım makamında. Oxford'da mı okumuş?'' ''Hiç aklı yatmadı.'' ''O mu?'' ''Güleyim bari.'' ''Ceketi pembe olmasına pembe ya.'' ''Sen ne dersen de Oxford'da okumuş adam.'' ''New Mexico'nun Oxford'unda herhalde.'' diye çemkirdi Tom. ''Nerede olacak başka?'' ''Bana baksana sen. Tom, madem böyle züppelik edecektin, ne diye adamı yemeğe çağırırsın?'' diye terslendi Jordan. Daisy çağırdı, ben çağırmadım ki. Benimle evlenmeden önce tanışırlarmış. Kim bilir nereden? Biraların etkisi de geçiyordu. Bir tatsızlık çökmüştü üstümüze. Farkındaydık da bunun. Sustuk. Öyle bir süre gittik derken... Yolun ilerisinde Doktor Eklenburg'un solmuş gözleri göründü. Aklıma Gatsby'nin benzin üstüne yaptığı uyarma geldi. Olanı bize şehre kadar götürür dedi Tom. Canım şuracıkta bir garaj var işte diye diretti Jordan. Bu cehennem sıcağında yolda kalmaya hiç niyetim yok. Tom iki frene birden bastı öfkeyle. Wilson'ın tabelası altında tozlara bulanmacasına zank diye durduk. Az sonra garajın gerilerinden göründü sahip. Arabayı donuk gözlerle süzdü. Benzin istiyoruz hadi diye kabaca buyurdu Tom. Ne sanıyorsun yani gölgede oturmaya mı geldik buraya? Hastayım dedi Wilson. Kımıldama da hiç. Fenayım öyle sabahtan beri. Bir bitkinlik var üzerimde. Bırak ben çekeyim benzini öyleyse. Telefonda konuşurken hiçbir şeyin yoktu ama. Bir gayret Wilson kapa ağzının gölgesinden, siperinden çıktı. Ofluya pofluya deponun kapağını açtı. Gün ışığında yüzü yemyeşildi. Yemek sırası rahatsız etmek istemedim size ama dedi. Elim çok darda da eski arabanızı satacak mısınız diye soracaktım. Yenisi nasıl diye sordu Tom. Geçen hafta aldım. Güzel bir sarı, dedi Wilson. Bir yandan da tulumbanın koluna abandı. Alır mısın? Oo, nerede bizde o para? Wilson belli belirsiz gülümsedi. Ama öbürü olsa birkaç kuruş kazanırdım. Ne oldu böyle birdenbire paraya düştün sen? Takıldık kaldık buraya. Bir de başka bir yeri deneyelim. Karım da ben de batıya göçmek istiyoruz. Karın mı istiyor diye Tom şaşalamacısına sordu. On yıldır gidelim diye başımın etini yedi. Bir an tulumbaya yaslandı. Gözlerini eliyle siperledi. Artık istese de istemese de gideceğiz. Götüreceğim onu. Kupa, araba, bir toz sahana ve selam yollayan bir elin yanar döneriyle yanımızdan çaktı geçti. Borcum ne diye soruyu dayadı Tom. İki gün oluyor acayip bir şeyler döndüğünü sezinledim diye lafladı Wilson. Onun için çekip gidelim istiyorum. O yüzden de araba için sıkıyordum sizi. Borcum ne? 120 cent. İnsana amansızca çarpan o sıcak kafamı karıştırmaya başlamış olacak. Kuşkularının daha Tom'un üstüne gelip konmadığını birden kavrayamadım. Hop etti yüreğim. Mirtal'ın bir başka alemde kendinden ayrı bir hayatı olduğunu sökmüş, o sarsıntıyla vücutça çökmüştü. İlkin onu, derken anca bir saat önce gerçeğe toslamış olan tomu süzdüm de düşündüm. İnsanlar arasındaki en derin ayrılık ne zeka ne de ırktan yana sağlamla hasta arasındaki fark gibi yok. Wilson öyle hastaydı ki suçlu, bağışlanmazcasına suçlu görünüyordu. Bir sübyana gebe koymuş sanki.